Ay, hak diye başlayalım söze. Başlayalım birader. Bakıyorum da koltukların kabarmış karagözüm. Ee karşında koskoca kayak hocası duruyor. Kayak hocası mı? Ama efendim sen ne zaman kayak öğrendiğinde hocalığa başladın. Dedim ki şu fani dünyadan bir kayak kaymadan göçmeyeyim. Gittim Bursa'ya çıktım meşhur dağına. Dağda da var tipi göz gözü görmüyor. E yabancıyım sağa baktım sola baktım. Başımı sokacak bir yer aradım. Baktım biri bana el ediyor. Bir şeyler söyleyip duruyor. Uğultudan ne dediğini anlayamadım. Yüzü gözü bembeyaz. Yanına yaklaştıkça baktım sanki bizim Necmi. Oh dedim bir tanıdık. Neyse aldı beni götürdü otele yedik yemeği içtik çayı Tabi karlar eredi yüz göz açıldı baktım Necmi Necmi değil Hoppala ya kim? <gülüyor> Bilmiyorum valla sonra birden etrafımı on kişi sardı Ya dedim bunlar da kim? Benden ne istiyorlar ne ayak dedim Baktım garip garip konuşmaya başladılar Aman dedim bunlar turisti Neyse çekildim bir kenara Giydim kayak takımlarını Sözde kenar köşede bir yerde kayacağım Çıktım dışarı baktım on kişi peşime takılmaz mı? Sonradan çaktım köfteyi. Dedim bunlar beni kayak hocaları zannediyorlar. Eh dedim başa gelen çekilir. Başladım İngilizce konuşmaya. Vay kara gözüm, İngilizce ha? <gülüyor> ne sandın ya? Okulda aklımdan kalan kadarıyla kelimenin sonuna ink ekini ekleyince götürüyorsun işi. Dedim ki, ne yaparsam onu yapın ki. Çektim besmeleyi, attım ayağı ileri, sol ayağım kaldı geri. Aman yarabik iki ayak sanki birbirine küs. Kaymaya kayamam yürümeye yürüyemem olacak gibi değil. Baktım yere gümleyeceğim dedim ki, haydi türkiş kayın ki. Bak sevindiler. Derin nefes aldım. Çıkardım ayağımdan uzun çubukları. Dedim yürüyün ki. İki kişiyi aşağıda bıraktım. Çıktım tepeye. Çıkardım cebimden çuvalı. Allah'tan tedbirli gelmişim. Bu dedim Türk iş çuvalinki. Şimdi sırayla üstüne bininki. Aşağıya da verdim emri. Arkadaş gelince iki elinizle kelepçe yapıp tutinki. Koydum çuvalı yere. Bizim öğrenci uçinki. <gülüyor> uçinki ne uçinki kara gözüm? Haa bak sen de söktün İngilizceyi sökin Karagözüm, sökin <gülüyor> al dedim sana <gülüyor> sırayla hepsini yuvarladım aşağı dedim eğlenin ki of alkış kıyamet beni alıp zıplatmalar falan dedim iyi o zaman devam ama baktım üşüdü bir yerleri gittim hemen dükkandan leğen kaptım içine de otelden yastık falan döşedim oh keyifler gıcır sonra bizim Necmi geldi Necmi? şey yani Necmi sandığım kişi ilk önce bir somurtlu sonra baktım ağızlar kulakta çıkardı cebinden tomarla parayı. "Yahu dedim, bizim orada bunu beleşten sayarlar. Adamın ecnebisi ilmin kıymetini biliyor." Tabii. <gülüyor> Aldım paraları. "Elveda." dedim da. "Devam dedim çuvalla kaymaya." Ya işte acıbatıp <gülüyor> Kaya Kocalı'm bundan ibaret. Oo, karagözüm, sen çok güzel iş yapın. Sana ne mutluluk. Sağolinki, sağolinki. <gülüyor> Efendim, bugün çok başarılı bir kayak hocasını ağırlamaktan mutluluk duyduk. Estağfurullah. Ne diyelim? Allah bu gibi insanlara başımızdan eksik etmesin. Her ne kadar surçili sanettikse, afolinki. <gülüyor>